İn küllesiğin, illa nefsini Allah'ı beynetem değil. Mahiyetim içinde olan nefsimin dışında her şeyden daha sevgilisin, daha çalılı ve daha çarpıcısın yarısı Allah'tır. Resulü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Lan yemin ahbukum hatta akunah habbə ilahi min nefsihin. Nefsin elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni nefsinizden daha sık tutmadıktan sonra iman etmiş olamazsınız." وَالَّذ۪ي أَنْزَلَكَ اللّٰهُ بِالْحَقِّ لَاَنْتَى حَبِّلُوْ يَا مِنْ نَفْتِ أَنَّتِ بَيْنَ جَنْبَيْ Seni hakkini inzal eden veya beyanını inzal eden Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah, şu dakikadan itibaren nefsimden daha fazla sevimlisin sen bana ya Resulallah. اَلْاَنَا ya Ömer? İşte şimdi oldu ya Ömer buyurur. İşte şimdi oldu ya Ömer sallallahu aleyhi ve sellem. Dert-i bu cellu alan Hazreti Ömer, Seyyidina Hazreti Ali'nin müşahedesiyle Hacer-ül Esad'ı öperken görüyoruz. O saadetli taşı, halkın siyah taş manasına Hacer-ül Esved dedikleri, saadetli taş Hacer-ül Esad'ı öperken şöyle diyor. Ya Hacer, inni âlamu anneke Hacer, la tenfeu ve la tadur, ve levle enni rayitu Resulallah yukabbeluk, mâ Ey taş biliyorum ki sen bir taştın, ne faydam var ne de zararın var. Eğer şu gözlüklerimle Rasûl-ü Ekrem'i görmeseydim vallahi seni öpmedim ben, o öptüğü için yapıyorum. Devleti diken ve devlet kuran, devlet idare eden, devlet reislerine taş giydiren, aklıyla her akıllının pabucunu dama atan Hz. Muhammed'in ikinci halifesi. Hz. Ömer radiyallahu anh, Resul-i Ekrem'i seni öpmeyecektim diyor. Bu andaki ciddi bir infiyadın, zimamı onun eline vermiş olmanın ifadesidir. Ona teslimiyetle huzura kavuşmuştur, ona infiyatta huzura kavuşmuştur. Biz de bütün huzur ve emniyeti ona infiyatta bulacağız. Baba öyle olunca oğul başka türlü olmaz ki. Arafattan inerken nâfi anlatıyor. O İmam-ı Malik'in şeyhi Nafi' oğlu Tabi'nin imamı Nafi' Nevalidan köleyken hürriyete kavuşmuş. İmamların imamı, İmam-ı Malik'e imam olmuş. Hatta Resulullah'ı görmüş. Hazreti Ömer'in oğlundan çok ders almış. Adım adım Arafat'ta nidali feda imamı takip ediyordum. Arafat'tan iniyordum. Bir çukura doğru indi oturdu. Yüzünde yüz başladı, kaşlarımı çattı, zorluyor gibi bir şey yaptı. Sana da geldi, atına bindi, yine yürüdü. Dedim ki, ya imam ne yaptı öyle? Vallahi bir şey yapmadım. Ben Resulü Ekrem'a Arasat'a çıkarken veya inerken tam bulunuyordum. Buraya geldiğimiz zaman indi, böyle bir şey yaptı. Bilemiyorum dedi, tabii mi yaptı? Tebevülde mi bulundu? İstirahat ve saklı vermez. Ama gördüm ki arabattan inerken burada böyle yaptı bunu. Bu derin bir infiyat işi içinde. Şu vadide de yoldan çıktı, tekrar döndü, yola girdi. Sarampola gider gibi çıktı, tekrar döndü, yola girdi. İbn-i Ömer de öyle yapıyor, babasından o dersi almış. Evlatlarımıza verdiğiniz dersi göreceksiniz. Heyecanlarınızı onlarda müşahede edeceksiniz. Evde namazda ağlamalarınızı onlarda göreceksiniz üzülmelerinizi şahit olacaksınız. Karpan kaderinizin onlarda çarptığına şahit olacaksınız. Seçiliyor. Seviyorsanız inhiat edeceksiniz. Law kana hubbuka sadıkan la ta'ata. İnne'l muhibbe lima yuhibbu muti'. Rabi'a edevya söylüyor. Tasila lahu ente tuzhiru hubbe. Hadha'l amri fi'l fi'al bedi'.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 Hem inhiratların olacak hem de Allah Resulullah'ı seviyorum diyecektin. Hem Resulullah'ın sünnetine uymayacaktın, hem de sevdiğini iddia edecektin. Doğrusu şaşınacak bir şey diyor büyük kadın. Tabiinin büyük kadını. مَوْكَانَ حُبُّكَ صَدِقَانْلَا سَعْتَتَتَتْ Sevcin doğru olsaydı itaat edecektin, çünkü seven sevdiğine itaat eder. Sevdiğine itaat edecektin, çünkü seven sevdiğine itaat eder.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 o zaman gerçek marifete ermişiniz demektir. Öyle buyuruyorsunuz sultanım. Onun yanında aslan taş baş çıkar. Salatun ve ced halalet yekun Allahu ve resuluhu habbi ilehima. Ahabbi ilehimi mimma sivafuman. Ve en yuhibb al-mer'a la yuhibbu illa Ve yekra yauda fil iz yekra yauda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 İmanın tadını tatmamış, imandan neşveye erememiştir. Ama bir insanda bunlar bulundu mu, İmandan neşveye ermiş, imanda zevk ermiş demektir. Ferdi severken Allah'tan ötürü sevecek. Makamından, mantıbından, kanaatleri yanlış da yoksa, başka yanla yönünden ötürü değil. Sırf imanından ötürü ferdi seviyorsa, imanda huzuru ermiş, zevk ermiş demektir. Seza, Allah onu küfürden kurtardıktan sonra yeniden küfre girmeyiz. Ateşe giriyor gibi terih görmedikten sonra imanın tadını tatmamış demektir. İmanın tadını tatmıştır kim? Allah onu küfürden kurtardıktan sonra yeniden küfre dönmeyi, hatalara düşmeyi ateşin içine giriyor gibi kerif görüyorsa imanın tadını tatmış demektir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam İmanın tadını tatmış olmanın ölçüsünü bize veriyor. Rabbim bu kıskat içinde kendisine seve cühadizleri muvaffak eylesin. Aziz Müslüman, emirler karşısında hasta, nehiler karşısında hassas, Resul-i karşısında hassas sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sevginin ve imanın gereği olacaktır. Bu sevgi ve imanla Rabbim bizi serpilaz etsin. Herhalde sabrınızı suistimal etmiyorum. Zaten daha beş onda tutanız var. Kaldı ki Mevide'de üçüncü kademeye daha semas etmedim. Kısaca infiyatı arz ediyorum. Dinleme, söz dinleme ve gemi onun eline verme meselesini arz ediyorum. Yine sahabiden dinleyelim. Bureyde İbn-i Hatif diyor ki, anh, Efendimiz Medine'ye giderken ancak arkadan yetişen, ve vapur hareket ediyorken dinmeye muvaffak olan zattır. Bahar ve Lüktaşe i̇bn Resul-ü Ekrem'i takip ve yakalama saygasına tutulmuş. O büyük cihat, o büyük hicret esnasında Efendimiz'in başına konan paraya merak sardırmış, Efendimiz'in arkasına takılmış. Lüktaşe'nin Efendimiz karşısındaki tavrını siyer ve medazi anlatır, Hocalarımız size çok anlatmışlardır ve bilirsiniz, atının ayaklarının sürçmesi, dizlerine kadar kuma gömülmesi, o azından adında eklemi takip etmeyeceğim, emanetine inandığını ve geriye dönerse müşrikleri başka tarafa çevireceği sözünü vermek suretiyle ayrılır. Bir kısım gayet tarihçiler bize ikinci takipçi olarak Müreyde i̇bn Hasibe anlatırlar. Bu da resûl eklemi takibe koyulmuştu. Efendimiz'in başına para konmuştu. Kim yakalar getirirse şu kadar para verinecektim. Müşrikler bu parayı biriktirmişlerdi, hazır bekliyorlardı. Büreybe de bu işe gönül kaptırmıştım. İyice ilerlemişlerdi. Neredeyse Kubaya yaklaşmışlardı. Medine'ye bir konaklık mekafa kalmıştı. Neredeyse dikkat edilirse Seniye'yi ve Dada fıtkaların yükselen çattları kulağa geliyordu. Salahu bicru aleyna min seniyati'l <Sessizlik> veda وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَى اللّٰهِ دَٓا o كَمَا Seniye-i bize bir ay doğdu. Ve o bize Afrika davet ettiği sürece şükür de bize vacip oldu diye. Çocukların namazı kulaklara geliyor gibiydi ki arkadan Bureyze İbn-i Hatip yetişti. Efendimiz ona bir şey söylemedi. Hz. Ebubekir yine endişeye kapıldı. Tahtağında, kâh solunda, kâh arkasında, kâh önünde yürüyordu. Heyecanını daha ver ishar etmişti. Niye bu ya Haba Bekir, ya Resulallah sağımda yürürken soldan sana bir şey yaparlar diye paniğe kapılıyorum. Solumda yürürken önümden bir şey yaparlar diye paniğe kapılıyorum. Önünde yürürken arkadan bir şey gelir diye paniğe kapılıyorum. Sağımdan solunda yürürken bu defada ıktaşe gitmişti ama burayı da İbn-i Hatip belirmiştir. Burayı da i̇bn Hatip onu tanıtmak için arz ediyorum. Efendimiz'e o da bir ok mesafesi kadar yaklaştı. Şahinatın fahri döndü baktı, tepeden tırnağa süzdü, onu gözden geçirdi. Büreyda bu bakışların ifade ettiği manayı anlamıştı. Bu bakışlar diyorlardı ki, Büreyda senden mi üç beş kuruş atamağı ettin, de mi başıma dönen bu paraya atamağı ettin, gönül kaptırdın, de mi diyordu bu bakışlar, ben seni tanırdım, hırsında yoktu, seni kurtarmak için gelen nebiye karşı bu ne çirkin davranış, Bakışları bunu ifade etmişti, o da bunu anlamıştı ve bu bakışlar içindeki küpü bir süpürüp götürmüştü. Bir Hz. Ebu Bekir şuna şahit oluyor, başındaki sarığı ne yapıyor büreyde ve bu ucunu kılıcının ucuna tutturuyor. Atını mahmuzluyor, Resulü Eccel'i yanına sürüyor, evet ben de ya Resulallah, senin gibi Peygamber Medine'ye giderken nasıl bayraklarsız olur, bayrakların olayım diye ben de yanına geldim, evet ben de ya Allah.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 Biz bir gün bir içki sofrasının başında idik. Yıllanmış şaraplar küpleriyle yanı başımızda duruyordu. Yıllanmış şaraplardan testiler başlarımızın üzerinde dönüyordu. Kadaflar birbirine dokuşuyor ve dudaklara götürülüyordu. Martin bütün kenadiyle cereyan ediyordu. Ben de takdir edip sizin sağ zihinlerinizi bulandırmayayım. Batmıştık ve yıkılmıştık içinde. Bir içki sofrasının bütün gereklerini yerine getiriyorduk. Birden birdenbire her zaman olduğu gibi bir münadinin sesi duyurdu. Bulunduğumuz yere yakın bir yer ki Ebu Talha'nın evi olma ihtimali var. Ebu Talha'nın evinin önünden geçen birisi sesleniyordu. Yanımızdan birisine bunun Enes i̇bn Malik olma ihtimali var. Dediler ki bir çık bak bakalım da Resul-i Ekrem'in münadisi ne diyor? Çıktı, birkaç dakika dışarıda kalmıştı ki heyecanla içeriye girdi, ve surej gelelati ne şihaayetleri okuyordum. Ya eyhellezine amenu inmel hamru vel meysiru vel ansabu vel azzam ris men amali şeytan festenibuhu la entum tuflihun inma yuridü şeytan an yukabeynakum el adavet ve İçkinin, kumarın, fal oklarının yasak edildiğini anlatıyor. Anlattıktan sonra da artık vazgeçmeyecek misiniz? Sahabi diyor ki Allah'a katen ederim. Kimisinin kadehi dudağındaydı. Kimisi ile kadeh şarap dökecek gibiydi. Kimisi fıçının başındaydı. Pıçının başında olan fıçıyı deviriyordu bunu duyunca. Elindeki tesliği atıyordu. Kader yere fırlatılıyordu ve bütün dudaklarda yukarılara doğru yükselen şu idi. teheynâ ya Rabbele'' ''İn teheynâ ya Rabbele'' ''İn teheynâ ya Rabbi vazgeçtik ya Rabbi, duyuyorlardı. Vazgeçtik ya Rabbe diyorlardı. Bir anda bir nakleda, gönüllerimde öyle bir heyecan meydana getirmişti ki, sarhoş idiler, bakışları mahmur idi, muazeneleri yerimde değil idi, kaderler dudaklarımdaydı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 Ve ikinci kafada sahabinin hassasiyetine bakın. Zayıf mazi yederleri, Ayder-i Kerrar, Şah-ı Merdan, Nebi, Ali İbni Ebi Talip'e ıslah şu şeye bakın. Diyor ki, Allah içkiyi yasak etti. Eğer içkiyi yasak edildikten sonra, bir kuyuya bir damla içki damlasa, ve Ali İbni Ebi parmağı dokuyunun suyuna batsa vallahi ben o parmağı keser atarım, içki içinde bulunan kuyunun suyuna batmış parmağı yanımda taşımam diyor. Baka <gülüyor> müslümanlıkta böyle bir hüküm yoktur. Fakat bir sahabinin emir karşısında veya bir yasak karşısında hassasiyetinin ifadesidir. gelsin. Ve de, de bu mevzudaki şu imkiyada şahit oluyoruz. Allah'a yemin ederim ki,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 İnkiyar Doğan'ın emirleri çerçevesi ve içinde daire içinde yapar. Ve karına karşı tapeden tırnağa saygı içinde bulunur. Her biri bir elmas sütun ve pırlandadan ibaret. Din adına getirip hayatımıza hakim kıldığı şeyler. O kadar rahmet kazanmalı, o kadar talanlı kazanmalı ki yedi düğün toplantısı onları içimize söküp atamamalı. Bu sevginin gereği, ona itimadın gereği. O'nun geriye bıraktığı şeylere saygı, O'na imanın gereği. O iman ve o imfiyatla Rabbim bizi terkiraz eylesin. O'na ait en küçük asana karşıdayız, büyük saygı gösteren sahabe-i kiram, her birisi bir bial sütun olan İslam ve O'nun kitabı Kur'an, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam ve O'nun yolu ve sünneti olan, bu iki büyük, iki mühim mesele ki, kanalete gitmememiz için Rasûl-i aleyhi ve sellem bizlere emanet ve bir yönüyle de vahhur olarak, hadi olarak bıraktılar. تَلَفْتُ ف۪يكُمَّا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ ف۪يهِمَا لَنْ تَضِلُّ بَعْدَهُ اَبَدًا Kitâballah ve sünnet-e Rasûlillâhu kemâtar. Muhar-ı ve Müslüm'ün rivayet ettiği hadisi şerifi şu canımla heyecanımla belki toparlayamadım. Size iki şeyi bırakıyorum ki, iki emanet bırakıyorum ki, İki mühim unsurla kaynak bırakıyorum ki, müracaatınız daha bu hayat gibi, zülal gibi şeyler bulacaksınız. Onlara tımsıkı sarıldığınız zaman, sapıklık yüzü görmeyeceksiniz. Tanâret görmeyeceksiniz, tımsıkı sarılacaksınız. فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ فَسَتَرَا اِخْتِلَافًا اَنْكَسِرًا اَدُّ عَلَيْهَ بِالنَّوَاجِزٍ aleyküm bi sonra yaşayanlar ihtilaflar görecekler birbirine düşmüşlükler görecekler parçalanmalar görecekler kopuşmalar görecekler gayri muharebe ve müsaademeler görecekler birbirini kırıp geçirmeler görecekler her gümeş görecekler, Rabbim bizi ala eylesin o zaman size benim sünnetim ve Raşid halifelerimin sünneti gerektir. Dişlerinizle tım tıkı tutunun, elinizde değil. Meselenin ehemmiyetini ifade için, hayati ehemmiyetini ifade için dişlerinizle tım tıkı tutunun. Ve sonradan icat edilen şeylerden, din adına tahniye sürülen muhtekattan, bilatlardan takılın ve iştinap edin. Hidayet oradadır, taadet oradadır.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 Kabe'nin devrinde koca i̇mam Malik radiyallahu anh, talebesi diyor ki bir gün kürsüden aşağıya indikten sonra kacağını açtı, dedi ki evladım beni buradan bir akrep sokuverdi, kürsüze oturuyordu. Ya İmam hiç hareket etmedin. Efendimiz'in sözlerini anlatırken utandım hareket edeyim. İmam Malik, Medine'nin sokaklarında gezerken hiç merkuva binmemiş. Yaşlanmış iki mümkün yürüyerek kalı kalmamış, ama her gün meside yürüyüp kürsüye çıkıp oradan hadis silah etmek istiyor. Bu hastayım elleti Ya iman binecek bir şeye binseniz olmaz mı? Ama o ne demek diyor? Resul aleyhissalatullah aleyhisselam'in mübarek maşarin merkebinin şu sokaklarda geldiğini daha ediyor gibiyim. Merkebinin bastığı yere ben nasıl ne kadarını ve Medine'nin toprağı sevimsiz diyen kimseye 30 değenecek vurma cezası fetvasını veriyor İmam Malik. Birisi de tek Medine'nin toprağı gözüme girdi, gözümde ağrı meydana getirdi. Buyuruyor ki bunun cezası sırtını 30 değenecek vurmasın. Zira Medine'nin toprağı cennetlerin toprağından daha azizdir. Medine'nin bir avuç toprağını ikbalin ifadesiyle ben cennetlerin toprağına geçmem. Nasıl o devir böyleydi? Ben o devirle bu devir arasındaki münasebetle sizin aranızdaki delikanlıları anlatmak istiyorum. Açta beraber bulmuştuk. Seçilmiş parlamentoya gitmişti. Vefat ettiği makamı cennet olsun. Ben orada kendisini gördüm ama bu tabloyu mükaede edemedim. Oraya Rabbim lütfederse gitme imkanı doğarsa Peygamberin köyüne girerken bir merkep gibi topraklarında yattık, güvarlanacağım diye etmiş. Makamı cennet olsun, Rabbim orada utandırmasın. Mücahit anlatıyor. Medine sınırlarından içeriye girince, sırtında parlamento elbiseleri vardı. Parlamento'yelik elbiseleri vardı. taksi evindi, rengi benzi sarılmış ve Bakışları derinlere dalmıştı. Röntül Ekrem'in köyünde sırt üstü yaptı. Ayaklarını yukarıda hareket ediyor ve dönüyorduk. Resulullah'ın köyünde dönüyorduk. Tozun toprağın içinde yuvarlanmayı şeref sayıyorduk. Gözüne bulaşan toprakları sürmeden aziz kabul ediyordu. İki asıl arasında benzerliğe yükseliyoruz. Bu benzerlik bizim kurtuluşumuzun teminatı. Bizim dirilişimizin teminatıdır. <Gülüyor> ve bir insan, bir mümin. Bütün heyecanıyla icabına benim yakamdan tutuyor. Bir sünnet-i benim yakama ulaşacak uzanacak elleri, bir sünnet adına karatsız uzanıyorsa tutar öper ve başına korun. Eğer beni örteliyorsan ve teşhir ediyorsa, Efendimiz'e karşı, onun sünnetine karşı, onun hasarına karşı saygının, inkiyadın ve derin için ifadesidir. Bundan dolayı örteliyorsa bu mevzuda da bizde bir gelişme var demektir. <gülüyor> ve yine sahabi arasında onun haklarına karşı saygıyı derinlemesini ariz ve amik olarak görüyoruz. <gülüyor> bu mevzuda da münasebeti muharz etmek için yine sahabiden ve devrimizde misal arz <gülüyor> Seyyidina Hazreti Ömer, büyük insan... Enes Malik der ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna birisi geldi. Dedi ki, ya Resulallah, mes saat ve mes tes saat, kıyamettedir veya ne zamandır? Ma adet sellehe dedi Efendimiz, ona ne hazırladık. Adam dedi ki, vallahi ma adet su şeyel yani. illa muhabbullah ve hebbullahu ve Vallahi bir şey hazırlamadım ya Resulallah. Ama Allah'ı ve Resulallah'ı seviyorum. Buyurdular ki, el meru mea men ahbab. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Enes diyor ki Allah'a yemin ederim. O gün sevdiğimiz, sevindiğimiz kadar hiçbir zaman sevinmedik. Allah'a hamd ederim. Enes diyor. Resulullah'ı seviyorum. Çıldıratı'ya seviyorum. Ebu seviyorum, Ömer'i seviyorum. Ben de onları seviyorum diyemem. Fakat gönle bir anlayışa göre, yıkık bir gönle göre, bana göre öyle geliyor arası da esinti. Ebu Ömer'i seviyorum. Böyle geliyor. Bana Ömer'cisi ki ruhunu bana ver. Vermeye hazırım gibi geliyor bana. Yanılmış olabilirim, yalan söylemiş olabilirim. Seyyidine Hazreti Ömer, ruhumu feda edeceğim Hazreti Ömer, Ya Rabbi seviyor gibi görünüyoruz. Sevmiyorsak o kişisidir. Sevmiyorsak onları da beraber acılamış eylesin. Halifedir. Allah'ın halifesi. Ona Allah'ın Resulü'nün halifesi dediler. Yerde etmesiyle sıfatıyla Allah'ı temsil eden Hazreti Ömer. Allah'a ait düşüncenin meydana gelmesine vesile olan Hazreti Ömer, halifedir. Kutbeleri kendi irad ediyor, nutukları kendi veriyor. Efendimiz ağzı bağlamanlar yolları kuresinmiş ki, ağzını açtığı zaman belki hadis bir lafız yok. Bakrat'la kulağıma e ait özet tercüman oluyor. Ve o kadar tercüman ki Ümmetin hibri ve allaması olan İbn Abbas, Eman nereye nutuk ilan edecek koşuyor arkasından. Mekke'de bulunsa Medine'de vereceğini duysa Medine'ye kadar koşuyor. Mekke'de bulsan Medine'de vereceğini duysan Medine'ye kadar koşuyor. Habde Allah'a senaya ederim. Sizin burada bulunuşunuzu da bulunuşunuzu da vakitlere size giyecek. Küçülmeyeceksin. Rabbin bunu bir ise bir öğretin, sizi teşrif edeyim buyursun, hüdde irade edecek. Onun ercanıyla kafasında onları hazırlamakla meşgul bir duvarın dibinden geçerken en ucuna damlayan bir kan damlası Ömer'i kendine getiriyor. Rabbim bizi duymaya duyduran bakla meşgul ve meşgul kendinden geçmiş. Ancak üzerine akan kan damlaları Ömer'i kendine getiriyor. Bakınca elbisenin kirlendiğine şahit oluyor, tekrar hüzzetli atlaya dönüyor, elbisetini değiştiriyor, Ve de o kanın damladığı damın üzerindeki oluğu bakıyor. mümbere çıkıyor hüzzetini irade ediyor, hüzzede halka yine çok şey anlatıyor ve bir basamağa aşağı inerek de halka suyikazda bulunuyor, cemaat diyor. Mümillere erziyet ediyorsunuz, evden çıkmıştım mescide geliyordum. Kalan duvarın dibinden geçersem omuzuma kan damladı. Kanım aktı, önü ben de tuttuğum gibi kopardım, attım. O attım, kopardım derken bir denliğe bakışlar ayrı bir parafete erdiği ediyor. Ömer de sesini ve konuşmasını kesiyor. Uzaktan kalkan bir izzat vardır, beni kırılmış gibidir, Ömer'in çok sevdiği bir insandır. Yer yer onunla yağmur duvasına çıkar, elinden tutar yukarılara kaldırır. Ya Rabbi bu Peygamber'in amcasının elidir, bunun hametine bize yağmur vermek isteyen insandır. Hakkında dediği insandır. Bu konfans Hazreti Abbas'tır radıyallahu anh. Asandınız Zain-i Mehmet'e amcası, Hazreti Abbas'tır radıyallahu anh. Rengi, benzi, salanmış olmuş, ayağa kalkmış adın adı doğru yaklaşır. Ve ya yaklaşınca da soruyor, ya, ya Ömer, ya Ömer ne yaptın, ya Ömer'le mi gözlerimi o dam damındı, oğlumu damımın üstüne de resim ekran koymuştu. O koymuştu derken, bu defa Hazreti Ömer'le ayaklarım bahsediliyor ve yıkılıyor Ömer'den. Biraz sonra yıkılmış adeta ölüm heyecanlar içinde. Taşı yersenlerin dudaklarından şu sözlerim döküldüğünü görüyoruz. Ya bak bana var. Ben gidecek başımı o duvarın dibinde yere koyacağım. Sen ayağını benim bu başıma koyacaktın. Sen ruhu tutup yerime yerleştirecektin. Resulet seneleriyle koyduğu ev yerime yerleştirecektin. Halk <Gülüyor> heyecan içindedir. Bu kadar belki bir kat katı cemaat mescidin içinde ve dışında namaz kılmaktadır. Halife dışarıya çıkınca heyecan içinde ne olduğunu bilemeden şaşırmış durumdadır. Hz. Allah'ın duanın dibine gider. Kıcı makamın püzzes olsun sanırımlar, bize bedenlerine sevgiyi öğretsin, bize edeb etsin, bize ilgiyatı öğretsin, bize sevginin gereğini ders verdin. Roma İmtaatörlüğü'nün yatasından tutup sarsıp yerle bir eden o e. büyük Kâhmet Ömer, sarsanileri burçlarıyla beraber sarsıp yıllardan beri sütültüren ateş kezeliği söndüren Sevgi Bina Ömer, İran'ın altın gürediklerinin süratenin kırlarına takıp, serrede seyir veren Rabbime hamd ederim sarsaniden çıkardığı öfeydi, giydirdi, Resul-i Ekrem'de vermişti zaten diyen Hazreti Ömer, bütün yıkmışlığı ihtişanı karşısında, bu zaman kendi Cimur seçen bir olarak, duvarın dibine yıkkını verir. Hazreti Abbas tekini Obaş'a basmıyor. Nasıl Obaş'a basmıyor ki, o baş Müslümanlığı idare ediyor. Obaş küfrü yenmekle meşgul. Nasıl baş basmıyor ki, O Allah'ın sürdüğü ağrı meşgulunuyor. Abbas. Baş baş var ise başta doğar. Baş değilse ise doğursun adam. Eger beni neredeyse acecide olurup bu sahabinin anlayışı. Efendimizin arkada bıraktığı izler, ayı gösteren sahabinin anlayışı. <gülüyor> Kur'an'ı okuduğun gününden şiirini okurken, haklısana kadar bir damın üstüne konmuş olup kadar kıymeti yok muydu? Sen başını yere koymadın. Resul-i sinelerden sökülü vaktin başını yere koymadın. Çiğnadılar yurdunu baştan başa, sen bir kere gönülden illemedin, sıkılmadın, ağlamayı bilmiyorsun gülmeden utanmadın. Gece kalanlıklarla iki damla gözyaşı dökmedin. Bir seneçe olup kadar Resul-i senin kalbine girememiş. Allah'tan ridat ve selamet dilesin. Aser-i Nebiyye Tayyib. Arkada bıraktığıla ihtiramla tazim. Kur'an diyor ki: ya şahiden, "Ve Yahya Nebi, inna arsalnaka şahidan ve mubessiran ve nedîran. billahi ve ve ve Ey hadis اِنَّا اَلْسَلْمَاكَ شَاهُدَةً Seni şahit olarak gönderdik. Tüm mücrim ümmetin senin huzuruna görecek mürafa olacaklar. Günahlar ve sevetler kaçınacak. Fetteler üşüşecek, kimisi sağdan alacak, kimisi de sordan alacak. Karara kıver yaman insanlar olacak. Dudağı patlayıp yerde sürüm sürüm sürünenler olacak. Ve bazısına kaderler cennet servisleri sunacaksın. Seninle münasebet olan şahit erişecek, senden kopuk olanlarda orada derne derne turşan olacaksın. Sen öbür ümmetin el haline şahitsin, öbür mahkemedetlerin şehadetine başvurulacaksın. Bunlar senin ümmetin mi dönecek ya Muhammed? Peygamberleri kendi ümmetlerine şahit olarak gönderdin maalinde olamaya selimek. Seni de onlara şahit kıldım duyan Hazret Allah gene Celaluhu. Mahşeme-i Tıbrada, mürafaada, en büyük mürafaada, şehadetine en son şey müracaat edilen zat olarak Hz. Muhammed Aleyhisselatü söylüyor. Acı ve tatlı her şeyimize olan, mahşerde de acı ve tatlı şeyimiz fıhtıba yükselecek olan, tatlılarımız zatlarında kalbilecek olan, acılarımı kumarla kana duymakın, Birada çekti bizden birazdı, birada çektirmedin. bizim yüzümüzden birada muspar kırmadın. Ağlama hislerini ve payını burada aladın. Öbür halinde bizi perişan etme suretiyle iman etmazdın. Allah şahidan ve mübeşira. ve nezire. ve canından sakın biraz kübre tabi Ve bakın, akıbet tabiiyle siz Allah'la ve iman edersiniz. Ve tu ezz-i ruhu arka veresiniz. Sahip çıkartınız. Zahir olasınız. Kavasına yardımcı olasınız. Suntansurullah'a yansın kum. Sırrını temsil edersiniz. Allah'ın dinine yardım ederseniz. Allah da size yardım edecektir. Mali münisi ifade eden. Ayeti şerimeye sadık olasınız. Ve tu ezz bir de Resulü Ekrem'i tağzında mübalağa edesiniz. Onu büyük süresiniz. Mağdokat için ondan daha fazla bir tanım yaptınız diye Allah onu size gönderdi. O daşir ve nezir olarak vazife yapacak. Siz de tağzında tevkir edeceksiniz. Erken öyle de çıkacak ve onu mübalağa yapacaksınız. Allah da o kadar. Onu ve takımda her şeyi söyleyeceksiniz. Cennet elinle senin ya Rasulallah, Cemal elinle senin ya Rasulallah, Mizan elinle senin ya Rasulallah, Mahşer elinle senin ya Rasulallah, Çay ser senin ya Rasulallah, Galip dedenin dayanı içinde, Sultan-ı Hüsnü şahin Bir Meccet-i Efendin, Bicare ve Devlet-i Sermet-i Efendin, Menşûr-ülân Rusya mü'eyyedstin efendim. Sen Ahmet-i Mahmud-i Muhabbet'tin efendim. Haktan bize sultan-ı mü'edbettin efendim. Kutban okunur münderi ism-i rivetade, hüsmin tutulur mahkeme-i rüd-i cezade, gürgenci kudubun açılır aşk-ı şerifin anılır aşk-ı temada. Sen ahmet Haktan bize sultanı müebbettir efendim. da derd atılacaktan, günahkarımız cemaat içinden, günahçar çekilme, bunları selat-ı senam takdim edeyim. Ruhuna tebihye ediyorum, Allah da varlığını bana Sana doğru müracaat eder gelirken, hediyelerimizi bu şekilde takdim ediyoruz. Yanımız dudağımıza geldi, bin çeşitli kırmakla karşı karşıya kaldık. Eğer elini yüze tıpkı altımızın zimanından tutmazsan, bize reddiyen varoluma başını kazan ve cesaret olarak, yüce haliye olarak bulunmazsan, saygılığından öte dayanmalara tahammül etmeye kaymadı. İki üç etkilerden beri Şimdi yeni yeni filizler oldu, yeni yeni yaşamaya başladı, yeni yeni cürcüler çıktı, ya de Fenerbahçe'yle yoluna girdiler. Evet, eğer sevgilerin deyip senin ümmetine sahip çıkmakken ümmetlerimiz kurtulmak, saygımızın birbirine verirken Fenerbahçe'yle kavramış edilmemiş olayım. Ne de, de bu ala yapmış bunu diyorum. Aramah senin için ümmetlerimiz ve şahidenle bu koşturan ve müdredir. Biz de beladır, elimizi göğsümüze koyuyor. Doğru keyfetim, doğru Hı -hı. Bu Hübeyz'in hayatı içinde Rabbim selamlarımızı senin ruhu kutucuğuna ulaştırsın. Hübeyz'e kadar, düşecek sana kadakat içinde sana kadakat içinde ruhunu ediyorum. İnan ki senin dövemedik, sana müretahlı Ön devleti seneden geldi. uzaktan güneşe almamaya çalışan insanlar gibi alınca işe veremeyen aletlerle en çift işlemeye çalışıyorum. Aletlerimiz bazen bizi yanıltıyor, ara kulağımı dereye gidiyorum, Retrene yuvarlanıp gidiyorum, senden uzaklaştığımız aşağıya görüyorum. Aradaki mesafeyle korkuyorum seni, bu süreç sana doğru koşuyorum, üzerinden koşuyorum. Ya senin üzerinden azatanını besliyorum. İnan karını döktüğüm zaman, Arabi'nin yağı üzeri kanıtına Sultan an sultanlık gibi, tüm günleri kanıtına geçer sultanlık mahşetlik olacaktın. Samet Genesi'ye dağıtın, Medir beraber aynı, aynı şete altında yana gelecek, senin etrafını tanacak, ve bizim evden varılmamızı ve bir ilmanızı, bayram olarak edecek Alkış Rezat'e dönecekler. Gizimize derman oluyor Resulallah, kendimize kar oluyor Resulallah. Senin uğurlu bu sesler için duyduğuna inanıyoruz. Sen söylediğin için inanıyoruz. Selahatüselenlere cevap veririz dediğin için inanıyoruz. Meleklerden uğraştığınız dediğin için inanıyoruz. Ve zaman için tazımat ve teslimatımızı takdim ediyoruz. Adalarımızdan durdurum dediği gibi, İmmi Sıfak'ı Esriye, Yerine Bile Ersin Sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bizim rahçı peyman içinde, tadaketle yaşat, tadaketle öldür. Ya bu hal içinde harçlayan eşliğine, hamdun olarak harçlayan eşliğine, birşeyle dâdînü, birşeyle maaşatını kâdindir. Gökdüğü yazar olsun. Allah bütün Allah, Allah ve eşleri görsün ve müşahed olsun, Hz. Muhammed'in adı Şehdol etsin, yederek ve ruhu görsün, ayrı bir bazım olsun, ayrı bir dünya olsun, ayrı bir olsun, ayrı bir adam olsun. Rabbim bu alemleri bize göstererek biz ağzımda tahtiye eylesin. Aciz Müslüman, Hitler'ime malum olarak ve yenilerek, bir çizgi beni ruh ve canımı bulduğu üzere götürdü. Benim gibi de o gider mi? Terbiye bulurum da gider. Sekonder'e gider. Sultan'ın tan köşesi, bütün Ne bileyim bedel bilmiyorum. Lan <gülüyor> bunu bu hiç ne bileyim. Bilmiyorum. Belki rol huzur Ama çıktın. Bir cemaatin huzurunda vazettiğim için o cemaate tercih Efendimiz'in temeklüğüne dayanarak irtimad edelim. Onların içinde geleceği bayrakleştirecek ve şahdalaştıracak bir nesil vardır. İnşaallah Teala da Rabbim o nesli ihya edecek ve diriltecek Hz. Muhammed'in yüzünü de güldürecektir. Aziz Müslüman, bu muhteşem şafak çoktan etmiştir. O şafaların kurulduları çoktan etmeye başlamıştır. Firizler çoktan çıkmıştır. Tazim ettim çoktan etmeye başlamıştır. Bu Cumhurbaşı Hazreti Muhammed Köküs'ü bir baştan bir başa bitiren adamı, İslam aleminin son karakolunu, Mehmetçiğin canını dişine takıp, takıp, beklediği karakolu çoktan almıştır. Şimdi her evde Hazreti Muhammed kokuyor. Her çolukta Hz. Muhammed sokuyor, her halimde Hz. Muhammed sokuyor. Bu devreni Rabbim itma ve edecektir. Bazı rahmet zalim bunu görmeyeceğiz. Bunları da çok erdi öderiz. Fakat içinizde binlerce insan göklerin mu rakab olduğunu görecek inşallah. Allah'ın gördüğünü görecek inşallah. Ruh-i revani Muhammed'in şahbalaştığını görecek inşallah. Yavuz'un yanıp tutuştuğu terfin zahil olduğunu, Ümmet-i Muhammed'in ittihat ettiğini, dağlarzın kalktığını, müsabahının geldiğini, Halk hakim olduğunu, kardeşlik ruhunun bizi çepe çevre sardığını, cennetlerde yaşayanlar gibi Said-i üzerinde ittifak ettiğimizi göreceksiniz inşallah. Biz zelmeterek bu camilerin kubbeler altında de var. Kulaklarınızda şu mücrim sesimi sallındırmak için sen de önce tatlını böyle yorgulmaya çalışacağım. Hüvedereyi ki Rabbim o mücrimi da affeyle, bu günü çok aracıkmışlarına herhalde olmayacak bu olmadı. <Gülüyor> Rabbim size aciz ve faydar eylesin. Muhammed'in rahatsız edelere size aciz ve faydar eylesin. Dünürlüğe Rabbim bir cihirlik göstermesin.